Rahman-Rahim. Allah hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırımsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı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 Hepimize mağfiret etsin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve Rabbimiz'in cemalini görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle Resuluna verdiği her hayrı bizlere de nasip etsin. Onu sakındırdığı her şerden bizleri de sakındırsın. Amin. Kardeşlerim bugünkü dersimiz yine Rabbimiz'in, Subhanahu ve Teala'nın bizlere indirmiş olduğu surelerden, Asır suresini işlemeye çalışacağız. Tabi işlemeye çalışacağız derken bir saatlik kısa bir sohbet ortamında ancak ana temaları yakalatmaya çalışıyoruz. Allah beni anlatandan hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Ve ilmimizi artırsın, cehaletimizi götürsün. Asır suresi önemli surelerden ki bunun zıddından önemsiz sure anlamayın. Ee, az ama çok mana ifade eden ve önemli ilkeleri taşıyan surelerden bir tanesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk başlarda inse dahi, yani ilk inen surelerden, Mekki surelerden olsa dahi sıralaması, bugünkü okuduğumuz Cibril'in Allah Resulü'nün şu sırada dediği 103 sureyi teşkil eden surelerde bir tanesidir. Ve üç ayettir. Yani ayet olarak çok kısadır. Çok rahatlıkla hemen ilk okuyan bir kere okusun ikinciye hafızasına yerleştirebileceği yani çok rahat ezber yapabileceği surelerde bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in kısa bir sure olmasına karşı en anlamlı ve özlü surelerinden İhlas Suresi'nden sonra <gülüyor> teşkil ettiği bir suredir. Ve bu surede kardeşlerim ilahı İslam'ın insanlık için içine için getirdiği sistemle İslam ümmetinin bütün özelliklerini ve vazifelerini anlatır. Üç kısa ayetten ibaret olan sure içinde insanlığın kurtuluşunu anlatan, müjdeleyen çok önemli ifadeler kullanır. Ve Allah Azze ve Celle sureye asla yemin ederek başlar ve dört vası taşıyanların dışında bütün insanların helakta ve ziyanda olduğunu anlatır. Bu dört şey biraz sonra üzerinde duracağız. Neydi? İman, salih iman, hakkı tavsiye ve sabra sarılma iman, salih amel, e, hakkı tavsiye ve sabra sarılma. Bu dört şeyin üzerinde durur ve bu dört şeyi tavsiye etmeyen, sarılmayanın kayıpta ve ziyanda olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Bununla başlıyor. Ve kardeşlerim bu dört şey de İslam'ın faziletidir ve en baş temel özelliklerinden biridir. Dinin de nedir? Temelidir. Ve bugün bizler İslam'ı anlatırken, tevhidi anlatırken bir amelin geçerli olması için ne diyoruz? İki şart vardır. Birincisi nedir? Salih, salih amel. Ya, i̇hlastır. İkincisi ise peygamberin sünnetine uygunluğudur. Yani iman, salih amelsiz, iman geçersiz olduğu gibi amel de ihlatsız nedir? Geçersizdir. Yani ne yaparsan yap, bunu niye yapıyorsun? Allah için. Niye geliyorsun buraya? Allah için. Niye seviyorsun onu? Allah için. Niye buz ediyorsun ona? Allah için. Niye veriyorsun? Allah için. Yani aldığını da, verdiğini de, düşündüğünü de, sevdiğini de nefsini asla ne yapmıyorsun? Karıştırmıyorsun. İşte bu İslam'ın nedir? Temelidir, özüdür. İşte o sahabe, Allah onlardan razı olsun, bunu ne yapmışlardı? Halletmişlerdi. Onun için böylelerdi. Onun için bir duvarın elemanları gibiydiler. Allah onlardan razı olsun. Amen. Bundan dolayıdır ki Allah kendisine rahmet etsin. Sohbetin önünde de çok konuştuk. İmam-ı Şafi ne diyor? Yüce Allah bu sureden başka bir şey indirmemiş olsaydı bu sure Muhammed ümmetine yeterdi demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Amen. Bu sure kapsamlı ve kısa sözün benzersiz de bir nedir? Örneğidir. Surenin içinde öyle ifadeler var ki kardeşlerim, mana itibarıyla dünyayı bile kapsar ve bunu yazmak için koskoca bir kitap gerekir. Surede açıkça ve kesin bir uslup ile insanın kurtuluş yolunun hangisi ve onun için felaket ve hüsran olacak ne olduğu da ne yapılmıştır bildirilmiştir. Şimdi burada kurtulan deyince neyden kurtuluyor? Yani Allah'ın azabından, Allah'ın mükafatına. Hani geçen derslerde bir surenin ayetini işlemiştik. Neydi? Üç sınıf insan vardı. Allah'ı unutan, Allah'ın unuttuğu ve Allah'ın insana kendisini unutturduğu en büyük hüsranlardan nedir? Birisidir bu. İşte buradaki ziyanda olan insanlar da bu sınıflara giren nedir? İnsanlardır. Allah bizi hap ehlinden fıtsın Evet. Demek ki bu çok çok önemli surelerden bir tanesi. Bakın sahabe bu surenin önemini şöyle anlatıyor. ve vesselamın ashabından iki kişi birbiriyle görüştüğünde bu sureyi okumadan birbirlerinden ne yapmazlardı? Ayrılmazlardı diyor. Tabaranı naklediyor bunu. Yani mesela ikiniz yan yana geldiniz, muhabbet ettiniz. Muhakkak diyor yani iki sahabe ne yapıyor? İki Müslüman bunu okumadan ne yapmıyorlar? Ayrılıyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Yani manasını düşünerek birbirine hakkı tavsiye etme, sabrı tavsiye etme, amelinin salih amel olmasını tavsiye etme. Bunlar Müslümanı her zaman iyiye hayra ne yapar? Götürür. Hani sohbetin önünde de konuştuk ya, 99 kişiyi öldüren bir adam kendisine hayır tavsiye edilen bir bölgede olsa bu kadar adam öldürür mü? Mümkün değil. Falan yere git. Orada iyi insanlar var. Sen orada tövbeni ne yaparsın? Tutarsın diyor. Demek ki orada birbirlerine hayırı tavsiye eden, iyiliği tavsiye eden insanlar var. Orada da ne var? Allah'a isyan. az, As, yani e, asgari seviyede. Çünkü iyi insanlar var. Ama kötü insanların çok olduğu yer nedir? Değişiktir. Mesela bizim kitapçıların arkası hep pavyon, gazino. Bizi oraya attı belediye. Oradaki insanların bakın bizim dükkanların oradan geçerken böyle aptal aptal salak salak yürüyenler bizim dükkanları geçer geçmez göğsünü bir açıyor şöyle bir dikiliyor bir oklava yutmuş gibi elindeki tesbih böyle. Çünkü cinsinin bölgesine girdiğinde yürüyüşü konuşması, hareketleri tamamen ne yapıyor? Adamların değişiyor çünkü o bölge pısırıklığı öyle alttan almayı götüren bir bölge değil. Ama bizim orada cana satacak kimse yok yaptığı hareketten utandığı bir bölge. Onun için Allah bizlere hayır versin, iyilerle beraber kılsın. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği ameli bizlere nasip etsin kardeşlerim. Surenin mealine baktığımızda asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sure bu kadar. Asra yemin olsun ki asır Kelime de isim olarak Dehir. Yani gece ve gündüz zaman manasına geliyor. Hani bir hadis-i şerifte de Dehre sövmeyin. Dehir benim. Yani zamana sövmeyin. Zaman benim. Yani Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda bu ne yapıyor? Bir sıfatı konumundadır. Kardeşlerim asla yemin olsun ki diye başlamanın manası Allah Azze ve Celle burada bize bir şey e, anlatmaya çalışıyor. Burada birkaç tane mana söz konusu. Bir yaşanılan zamana yemin olsun ki veyahut sana anlatılıyor şimdi insanın ahiretteki hesabı neye göre? Yaşadığı ömre göre. Şu dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar kıyamette Allah'ın uzundan ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Bunlardan birisi nedir? Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede harcasın? harcadın? Malını nerede kazandın? Nerede harcadın? Cimrilik mi yaptın? Müsrüflik mi yaptın? Helaldanını kazandın? Haramdanını kazandın? Veyahut ilminden ne yaptın? Bunun hesabı ne yapacak? Verilecek. İşte burada da bu hatırlatılmaya çalışılıyor. Yani asra ee, yemin olsun ki yani şu yaşadığın zamanı ne yap? Anla. Zamanın kıymetini ne yap? Bil. Boşa ne yapma bunu? Geçirme. ot bir hadis-i şerifte kıtlık zamanı Allah Resulü geliyor ve vesselam sahabelerin hurmadan yediklerini ve su içtiklerini görüyor. Biliyor musunuz? Şu yediğiniz hurmadan, şu içtiğiniz sudan şu aldığınız nefeste hesaba çekileceksiniz diyor. Yani demek ki en ufak bir şey nedir? File yok. Her şeyi kaydeden ne var? Bir melek var, kiraman katibi dediğimiz bizden sudur eden her şeyi ne yapıyor? Yazıyor. Öyleyse zamanın kıymetini ne yapacağız? Bileceğiz. Bir bakışın bizi cennete veya cehenneme sokacağını veya bir sözün bizi cennete veya cehenneme bir hareketin bizi cennete ya da cehenneme sokacağının idrakında olup ona göre ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırması İbni Cerir'in rivayet ettiği Ali'den, Allah kendisinden razı olsun bir rivayette, asla ve dehrin belalarına, nöbet nöbet gelen musibetlere yemin olsun ki, doğrusu insan bir hüsnan içindedir ve zamanın sonuna kadar o hüsranın içindedir diye okuduğunu, yani şu demin izahat yaptığım bir şeyin aynı muhtevasında Ali'de ne yapıyor? İzahat ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Yine kardeşlerim Dehir gelen manalarda zaman yaratıcı Allah'ın kudretine delalet eden her türlü acayip ve gariplikleri alır. Yani bütün ömrümüzdeki kaderimizdeki her şeyi hatırlatıyor. Yani küllü ve cüz'i alışılmış veya alışılmamış acı, tatlı, karlı, zararlı her türlü hareket ve olay, değişim ve başkalaşmalar onda vakı olur. Evet. Yani insanın en ömrü, insanın ömrü en kıymetli nedir? Sermayesidir. Allah Azze ve Celle de bunu bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. Karsız geçen her an o güzel sermayeden, heder edilen, ziyan edilen nedir? Bir andır diyor. Bunu bize Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Hatırlatıyor. Yani insan mutlaka hüsrandadır, ziyandadır. Yani her insan, bütün beşer her asırda, her zamanda ve özellikle de şu yaşadığımız asırda, gelecekteki istisna edilen hariç hepsi mutlak bir zarardadır, isyandadır. Ama cümlede gelen insanlar arasında dört özelliği taşıyan bu ziyandan müstesna akılanmış. Yani hangi asırda insan yaşarsa yaşasın, o insanlar neymiş? Yaşadığı ömürde, yaşadığı zamanda, kendisine verilen bu zamanda tükettikleri şu nefeste neymiş? Dört özellik. Neydi? İman, salih amel, birbirine hakkı tavsiye etme ve sabra sarılma. Bu dört özellik varsa o insan ziyanda neymiş? Değilmiş. Bakın şimdi toplumu şöyle azıcık bir kurcalayalım. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor mu? Evet. Yaratılan her kul Kulluğa ne yapılmış? Programlanmış. Yani ya Allah'a kul olacak ya da gayrısına. Ya bir olana iman edecek ya da binlercesine ne yapacak? İlah edinecek. Biri olana kul olamayınca binlercesine ne yapıyor? Kur oluyor. Korkuyu, sevgiyi, sığınmayı ne yapamıyor? Beceremiyor. Yani bire veremeyince birçok şeye ne yapıyor? sığınmaya başlıyor. Şimdi insanlar ziyandadır. İman edenle ne etmeyen aynı mı? Değil. İman eden bize nedir? Daha yakındır. İman etti. Salih amel işleyenle işlemeyen aynı mıdır? Değil. Salih amel işleyen bize nedir? Daha yakındır. İman etti. Salih amel işledi ama hakkı tavsiye etmiyor. Bize yakın mı? Hakkı tavsiye eden bize nedir? Daha yakındır. Şimdi bunların hepsi aslında Kur'an'ın tamamı nedir? Şuradaki ana ilkeler özleridir. Mesela Ashab-ı yani Cumartesi günü ihlal edenleri okudunuz mu Bakara suresinde? Oradaki kesim neydi? Bir kısmı haram hiç işlemiyor. Ama iyiliği de ne yapmıyor? İnsanlara hakkını yapmıyor? Tavsiye etmiyor. Bana ne diyor? ben e, münkeri yapmam ama onları da ne yapma, uyarma Bir kesim tamamen haram içinde bir kesimse hem Allah'ı razı ediyorlar hem de insanlarda günah işleyenleri hakka ne yapıyorlar? E, davet ediyorlar ve onlardan gelen bela ve musibetlere de sabrediyorlar. Kazanan kim? Biz onlara maymunlar oğlum dedik. Onların hepsi ne yaptı? maymunlar oldu. Kurtulan kim? İman eden, salih ameliş diye insanlara hakkı tavsiye eden ve onlardan gelen bela ve musibetlere sabredenler. Maymun olanlar kim? İman edenler, salih ameliş diyenler hakkı tavsiye etmeyendir. İman eden ama günah işleyenler veyahut iman etmeyenler hakka karşı gelenler bunlarda ne yaptılar? Maymun oldular. Ziyana mı uğradılar? Kâr meldetler. Ziyan ettiler. İşte ilim ehli, Allah kendisinden razı olsun. Bir Müslüman'ın dört parolası vardır. İlim, amel, davet ve sıfır. Bu ilkelerde hep bu meselelerden çıkar kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Burada dikkat ederseniz insan kelimesi kullanılıyor. Bu insan kelimesi de cins bir isim olarak kullanılmıştır. Yani burada insan kelimesinin adı altında şahıslar, gruplar, liderler, emirler, amirler, bir köle hepsini ne yapabilirsiniz? El alabilirsiniz. Kadınıydı, erkeğiydi, küçüğüydü, büyüdü. Yani herkesi ne yapar? Kapsayan bir kelimedir. Küfür ve küfran gibi e, hüsran kazanacak yerde zarar etme, sermayeyi kaybetme, iflas, hasret ve ümitsizlik içinde kalma insanın sermayesini ne yapar? Götürür. Bu da onun nedir? Ömrüdür. Nimetlerin sonu hesabı yaklaşmaktadır. Eğer o nefesler insanın her istediği zaman istediği gibi yapacak şekilde kendinin olsaydı, kendi yapısı ve icadı bulunsaydı insanın ömrü ne yapmazdı? Tükenmezdi. Bugün birisi aksırsa hemen onu duyan birisi ne diyor? Çok yaşa. yaşa. Çok yaşa, bin yaşa diyor. Bu sözün kimin olduğunu biliyor musunuz? Yahudiler, Yahudiler birisi aksırdığında bile hemen çok yaşa bin yaşa derler. Peki Müslümanların üzerinde Müslüman'ın Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır. Nedir bunlar? Aksırdığında elhamdülillah derse Allah'a hamd edersen sen ona ne dersin? Elhamdülillah. Elhamdülillah. elhamdülillah dersin. Yani ona ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Yani bin yaşa ne yapmıyorsun? Demiyorsun. Onlar hep ölümsüzlük iksirini ne yapıyorlar? Arıyorlar. Eğer ömrü insanların eline Allah bıraksaydı hiç kimse ölümüne ne yapmazdı? Hatta bununla alakalı gelen Bukhari Müslüm'de gelen hem de mütevatir derecede gelen rivayetlerden bir tanesi, ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a geldiğinde onun vuruyor, ne yapıyor? Gözünü patlatıyor ve ölüm meleği Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyor ve daha sonra artık ölüm meleği insanlara ne yapıyor? Gelmiyor. Hep bir sebebe binaen insanlarda ne yapıyor? Ölüyor. Evet, konu dışında ama yani ölüm o kadar kolay nedir değil ama bu olmuştur. Bu da bizim imtihanlarımızdan bir tanesidir. Allah Resulü söylemiştir. Biz de işittik, tertip ettik. Evet, bu göz, bu vücut, bu ömür nedir? Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Ne zaman bunları hayra kullanırsak bu bizim için nedir? Hayırdır, sermaye güzeldir. Ama bunları hayra kullanmadığımızda nedir? Ziyandır. Yani o gün tartıda eğer bizim salih amelimiz e, ağır basarsa biz hayırdayız. Yok, bizim sağ taraf değil de sol taraf eğer ağır basarsa o zaman nedir? Hüsrandayız, ziyandayız. O zaman ne yapmışız? Kar etmemişiz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Her an nimet ve refah içinde bulunan bizler buna hamd eden ve Rabbuna gereği gibi kulluk edenlerden eylesin Rabbim bizleri. Kardeşlerim biliyorsunuz şüsran kelimesi lügat olarak kar yapmanın zıttınadır. Yani yaptığın bir ticarette kazanç elde edemeyip iflas etme manasındadır. Yani ziyandadır, hüsrandadır dediğimiz zaman. Ee, Kur'an-ı Kerim'de hüsran kelimesi ise özel bir ıstılah olarak felah, kurtuluş kelimesinin ne yapılmıştır? Zıddına kullanılmıştır. Onlar felaha ermiştir. Onlar ziyana uğramıştır. Şimdi hangisi kulağa daha hoş geliyor? Onlar felaha ermiş. Yani onlar Kurtuluşa ermiş. Ya yani ne yapmışlar? İman etmişler. Salih amel işlemişler. Hakkı tavsiye etmişler. Ve sabra ne yapmışlar? Dayanmışlar. İman etmemişler. Salih amel işlememişler. Ve ne yapmışlar? Dünya müminin hapishanesi. Kafirin cennetidir. Cenneti dünya olarak kabul etmişler. Evlerinin önüne sular, bahçeler, çimler ekmişler yapay böyle kanolar yapmışlar, sular akıtmışlar, yani şelaleler yapmışlar, ışıklandırmışlar, dünya dünya masraf yapmışlar ama yine de ne yapamıyorlar? Sonunu getiremiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ağaçların altından ırmaklar akan cennette koşuyorlar. Yani Allah Azze ve Celle sen yap, ben sana orada ne yapacağım bunları sonsuz vereceğim diyor. Sonra dünyadaki şeye baktığımızda her şeyin bir ömrü var. Düşünün gözünüzün önünde bir ağaç var, kopkoru. Bir bakıyorsun yaralıyor, yeşeriyor, tomurcuğa geliyor, güzel çiçek açıyor, meyve veriyor, gölgesi oluyor. Sonra ne yapıyor? Yine aynı şekilde aha, o mevsimi yaşıyoruz. Yaprağını ne yaptı? Döktü, kurumaya başladı. Yani her şey ölümlüdür. Yani Allah Azze ve Celle'den başka yeryüzünde hiçbir şey baki ne yapmayacak? Kalmayacak. Öyleyse insanoğlu hüsran kelimesinde ne yapacak? Felaha geçmek zorunda. Bu da nedir? Ancak sıratı mustakimde sürekli olarak gitmesiyle nedir? Mümkündür. İşte bu surede ziyandadır derken bu dört özelliği yaşadığı dünyada taşımayan insan Hüsrandadır. Olay bu. Anlatılmak istemeye. Üçüncü ayetimiz dikkat edin. Ancak iman edenler salih amel işleyenler birbirine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler bunun dışında. Evet. Hüsrandan kurtulanlar ancak iman edenlerdir. Evet kardeşlerim. Fatiha suresinde Bakara suresinin başında ve diğer surelerde geçtiği gibi alemlerin Rabbi olan Rahman'ı, Rahimi, din gününün sahibi Allah'ın birliğini indirdiğini tasdik edip ona ihlas ve ibadet ve itaata söz verenler en güzele doğru itikada inanıp fazilet ile rezilliğin, iyilikle kötülüğün, doğru ile eğrinin Mümin ile kafirin, itaat eden ile isyan edenin, haklı ile haksızın, Allah yanında farklı olduğuna, hayır amellerin iyi, şer amellerin kötü ve bunların cezasının verileceği ahiret güne inananları ne yapıyor? Ayırt ediyor. Yani birincisi çok önemli, yani imanı bahseden, ve iman ve salih ameli bahseden mesele basit bir mesele nedir? Değil. Şimdi biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor, öğrettik. Yani bir fıtri iyiliği kötülüğü ayırt etme var. Bir de bunu iman eden de küfreden de açık delillerden sonra iman etsin. Bir de açık delillerden sonra küfresin. Bir de Allah'ın iyi ve kötü dediği var. Şimdi fıtri olarak Ana baba sevgisi var. Bir de olarak ana baba sevgisi var. Aynı mı? Evet. Değil. Yani sen anneni babanı ne kadar seversense, öf bile deme diyor. Ama onlar anaları babaları bile olsa onları sevdiğine vela duydun ne yapamazsın? Göremezsin. Kim bunlar? Kafir olanlar. Onlar seni Allah'a ve Resul'una gitmekten alıkoyarsa onlara itaat ne yapma? etme diyor. Bunlar basit mesele nedir? Değil. Öyleyse burada ayette asır suresinde bize anlatılması öğrenmemizi istediği imanı bizim çok iyi ne yapmamız? Anlamamız gerekir. İman dediğimizde şöyle kısaca üzerinde bir durursak, daha diğer derslerde de hatırlayacak olursanız, iman nedir? Doğruluk, tasdik etme, emin, güvenilir manalarında kalpte başlıyor, dilin ikrarıyla devam ediyor. Azalarla ne yapması? Göstermesi gerekiyor. Ve bunlar birbirinin nedir? Tamamlayıcısıdır. Yani biri olmadan diğeri gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. İman salih amellerle artar, masivelerle, günahlarla ne yapar? Eksilir. İman şube şubedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah. En aşağısı insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? İzala etme. Hayata imanda bir şubedir diyor. O zaman da hatırlayacak olursanız kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, mücciyeyle buraya kadar beraberiz. Çünkü onlar amelin imandan bir cüz ne atmaz Görmez dedik. Biz devam ederiz. A azalar da imandan nedir? Bir cüzdür. Buraya kadar da haricilerle beraberiz. Onlar da artmaya ve eksilmeye ne yapmazlar? İnanmazlar. İman bir bütündür derler. Evet. Demek ki imandan maksat neymiş? Bunu öğrenmemiz gerekiyor ki iman eden ne etmeyeni ne yapalım? Birbirinden ayırt edelim. Yani bir mürciyeyle bir hariciyle bir mümin aynı mı? Değil. Şimdi birine göre mümin Tanımıyla, birine göre mümin tanımı nedir? Aynı değil. Haricilerin, tekfircilerin e, müşrik dediğine ehl sünnet ne diyor? Mümin diyor. Yani imandaki anlayıştaki sakatlık kardeşliği de ne yapıyor? Sakatlıyor. İşte iman salih amel derken buradaki kelimelerin içinde ne yapmak? doldurmanız gerekiyor. Ziyan dolmayan iman ehli derken imanı ve iman edeni ne yapmamız? İyi ayırt etmemiz gerekiyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Şimdi mesela imanın içinde cüzlerine şöyle bir girecek olursak yormuyorum değil mi sizi? Birincisi imanın en şerefli kollarından birisi Allah'a imandır. Nasıl iman? Tafsilatlı iman vardır. Allah Azze ve Celle kendisini tanıtıyor bize. Semadadır, göktedir, arşa istiva etmiştir, gözümüzün önünde büyüyesin, gözden bahseder, Allah'ın veci yüzü her taraftadır, bir yüzden bahseder, işte iki elimden diyor, elden bahseder, ayaktan bahseder, yani sıfatlarından bahsediyor. Biz bunların hepsini işittik, itaat ettik. Şimdi iman ehlini Ehli olduğunu söyleyen var. Allah arşa istiva etti. Allah arşa istila etti Allah'ın eli var. Yok el olmaz. Kudret. O kudret el diyor. Şimdi ne yapıyor? Tevil ediyor. O göz. Yok o göz olmaz. O şudur. İşte o ayak o mümkün değil. Ayak olmaz diyor. İşte göktekinin sizi azap etmeyeceğinden emin misin? Gök nerede? Gök şurada mı, burada mı, bak bura karanlıkken, orada aydınlık yukarıdaysa orada aşağıda olmuyor mu? Ne yapıyor? Demojiye giriyor, yok da demiyor seni de ne yapıyor? Yok dedirtmeye kadar götürüyor. Demek ki iman deyince, neye iman nasıl iman, bunu da ne yapmamız gerekiyor? Doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. i̇bn Abbas'a soruyorlar, Allah kendisine rahmet etsin sen Rabb'imi nasıl tanıdın? Cevaba bak. Kim diyor dinini akılla, reyle öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büyülü yollardan asla kurtulamaz. Rabbim bana dininde, Kur'an'ında nasıl bildiriyorsa Resulü sünnetinde nasıl bildiriyorsa hiçbir benzetmesine, teşbihine, tatiline tekkifine gitmeden olduğu gibi alır ne yaparım kabul ederim. İşte iman neymiş? Bir gene birini seçelim. Peygamber'e imanı seçelim. Ben bugünkü peygamberi kabul etmiyorum. İşte Kur'an bana yeter. Ben Raşit Halife'yim. Kur'an talebesiyim diyen yok mu? Ama iman ehli olduğunu söylüyor. Ne o İskender ev, evren, avanakolu mu? evreniz bir şey ne oğlu? Evet. He. Kendisine vahiy geldiğini ve kendisinin peygamber olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor. Veyahut ne o Yoyo Vafkı'nın başkanlarından neydi o? Solomon Ateş mi? Süleyman Ateş mi? Ha. Ne diyor? İşte Mirza'nın sağ diyor. Tekrar Resul geliyor diyor. İşte Taha Suresinin falan ayetinden şöyle geliyor diyor. Nebi Resul kelimeleriyle oynayarak yeni bir Resul geldiğini kendilerinin de onun halifeleri olduğunu söylüyor. Ve ne diyor? Cennet diye bir şey yok ki o yaptığın iyilik kötülüklerdir. Daha iyiliği yayıyorlar aslında. Kadın kız diyor ayrım diye bir şey yok ki diyor. Ademin çocukları doğduğunda birbiriyle evleniyorlardı diyor. Sen de evlensene lan. Ne yapıyor? Birlikte e, aynı safta açık öceli, bicili, dudakları boyalı kadınla erkeği el ele tutuşturduğu gibi aynı safta da ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Yani peygambere iman dediğimizde kafana göre nedir? Değil. Meleklere iman deyince yok cin geldi, peri geldi, şöyle geldi, oğlan oluyor Cibril, Mekail, İstafil, kız oluyor melek. Hani imanda erkek dişilik yoktu? Hı? Hani yoktu? Niye kızına Cebrail ismini koymuyor? Koysana. O zaman iman ettiğini ne yapayım? anlayım. Ama kız olduğunda beyaz tenni ise hele ona melek, erkek olduğunda Cebrail bu oluyorsan bu işte ne var? Bir sıkıntı var. Allah hepimize hayır versin, Amin. hayırdan ayırması. İman deyince yani bu iman noktasında ne yapma? Üstün körü geçmememiz gerekiyor. Yani Asır suresinde verilen dört paroladan birisi iman deyince hüsranda olmayan, ziyanda olmayan, gerçek iman eden insanlar. Yani Allah'a gereği gibi iman eden, onun meleklerine gereği gibi iman eden kitaplarına geriye gibi iman eden o kitabın temsil edildiği emanet edildiği peygambere geriye gibi iman eden kadere hayrıyla, şeriyle iman eden, öldükten sonra bir hesabın olduğuna iman eden yani bunları yerli yeme insan ne yapma getirmesi gerekir. Bugün soyadır İslamoğlu kendini ne olduğu belirsiz birisi çıkıyor kader diyor imanın cüzlerinden bir cüz değil. Ne o zaman? Ne o zaman? Soruyorsunuz. Yani seni kim yarattı? Sen ananı seçtin mi? Erkekliği seni seçtin. Bu senin kaderin değildi. Ne yani? Ne? Bir tane ne çıkıyor? Ne hayındır mıydı? Neydi? Allah diyor yarını bilmez diyor. Sen ne biliyorsun? Ben sen de biliyorsun yani? Bunlar ne yapıyorlar? Kaderi inkara gidiyorlar. Bunlar imanlarını ne yapmışlardır? Bozulmuştu. Bunlar ziyada olan insanlardır. İşte iman eden dediğinde imanı burada ne yapmayan? Yıkmayan insan nedir? Felahtadır. Yıkan insan nedir? Hüslandadır. Ama bakın belki gülüyorsunuz bu sözlerime. Çocuğu ölüyor, eşi ölüyor, evi yanıyor, işleri yolunda gitmiyor. Ne yapıyor? O adamların sözleri onlara ne yapıyor? Cazip gelmeye başlıyor. Sen aldın. Niye aldın? Yani Allah'a isyanı, Allah'a isyan eden insanların Sözleriyle ne yapıyor? Revaş buluyor. Çünkü şeytan o kapıyı artık ne yapıyor? Açıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırması Güzel bir ilim, güzel bir tevhid insanı e, ve bozulmamış bir fıtrat gelen vakaları güzelce bize ne yapar? Yakalatır kardeşlerim. Rabbim bize hayır versin. Hakkıyla iman eden insanlardan eylesin. Şimdi ikincisi salih amel anlatılıyor. Yani imanları yalnız gönüllerinde ve dillerinde kalmayıp bütün hislerine, akıllarına, varlıklarına işleyerek iradelerine sahip olanlar, yaptığı işleri iman ve inançlarına uygun, Allah'ın rızasına indirdiği hükümleri uygun, hak ve hayır olduğuna inanarak yapanlar ve hep iyiliğe çalışıp kendileri, aile, akraba, kavim, insanlık için iyilik, sonu hayır ve menfaat olan işler ve güçleri yettiği kadar güzel amel yapanlar, emrolunan görevleri yapıp, nehyolunan günahlardan sakınanlar her zaman nedir? Kortuluşa ermişlerdir. Şimdi kardeşlerim, daha önceki işlediğimiz ayetlerden hatırlayacak olursanız, eğer siz iman eder, salih amel işlerseniz, Allah sizin korkunuzu götürür. Ne yapar? Yeryüzüne emniyet getirir. Ve geçmiş ümmetlere nasıl vaat etmişse Allah size de yeryüzünün hakimiyetini ne yapar? Vaat eder. Diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar imanla alakalı ayet okursanız okuyun. Okuyorsunuz değil mi? Hep imandan sonra bir salih amelden bahseder. Yani iman tek başına ne yapmaz? Zikredilmez. Yani ben iman ettim deme hiçbir zaman yeterli nedir? Değildir. Amel de yeterli değildir. Amelin de aleyküm selam amelin de salih ne yapması? Olması gerekiyor. Yani amele salih değil. Ameli salih olacaksın. La ne yapıyorsun? Dedim mi? Hocam bizim işimiz gücümüz biliyorsun. Biz amele salih. Akşama kadar çekeriz diyor. La ameli salih o. E amele salih olacağına ya o yükü yine ne yapıyorsun? Çekiyorsun. Allah hepimize salih amel işlemeyi nasip etsin. Aleyküm selamlar. Demek ki insanın hüsrandan kurtulup felaha erebilmesi için ikinci şart neymiş? Salih. salih. Amel işlemesi gerekiyor ve salih kelimesi de kardeşlerin bütün iyilikleri kapsar. Adam hoş geldin. Evet küçük büyük iyiliklerin hepsi buna dahildir. Allah kendisine rahmet etsin. Şey açıyorum çocuklar var. İbn Abbas'tan gelen bir nakilde bugün de söylediğimiz gibi günahların aslında küçük büyüğü nedir? Yoktur kime karşı? işlemildiği önemlidir diyor. Yani ufacık bir şey de olsa, kocaman bir şey de olsa, kime karşı cürüm işlediği nedir? Ora önemlidir diyor. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Amin. İyilikler de böyledir. Yani ufacık da olsa, büyük de olsa, bunun salih olması önemlidir. Yani bir insan, bir puta bir sinek kurban eder, küçücük görür, önemsiz görür, o onu ebedi cehenneme sokar. Bir insan, bir puta bir sineği kurban etmez. Kendi kurban olur. Ne yapar? Şehit olur. Cennette gider. Bunlar basit ameller nedir? Değildir. Evet. Herhangi bir amel Allah ve Resul'ün bildirdiği hidayete uygun işlense de iman olmazsın salih amel ne yapmaz? Geçerli değildir. Salih amel dikkat ederseniz imandan sonuna zikredilmiştir. Sıralama nedir? Çok önemlidir. Sen ancak iman edersen o salih amel o zaman nedir? Geçerlidir. İman yoksa salih amel de nedir? Geçersizdir. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Bir de tabi ki o amelin sünnete uygunluğu önemlidir. İnsanoğlu her ne kadar iman ettiğini söylese de peygamberin bildirdiği öğrettiği amelin dışında da amel ne yapmakta? işleyebilmektedir ve bu kendisine gayet doğal ve gayet de doğru olarak ne yapma gelmektedir. Enfal suresini hatırlayacak olursanız, insanlar öyle sapıtmıştı ki, hatta o kadar ileriye gittiler ki biz artık Kureyşliyiz, İşte bu kahve bizim burada, biz insanların en şereflisiyiz, artık biz burada her dediğimizi yaptırırız, ulularıyız ve bütün insanlar kirlidir, günahkardır ve insanlar bu elbiselerle günah işliyorlar, Öyleyse Kabe'de Allah'ın evinde elbiseleri de çıkarmak gerekir. Çırılçıplak insanları ne yaptılar? Tavaf ettirdiler. Ve dediler ki burada utanma yok. Burada arlanma yok. Hadi şeytan onları öyle kandırdı. Bugün fıstık güzelleri, kainat güzelleri güzellik uğruna ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Hadi onlar hadi o anahtar Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Bunlar nereye tavaf ediyor? Bir kirazın bir gayısının bilmem neyin şey oluyorlar. Yes, i̇şte, demek ki şeytan insanı çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Allah bizleri affetsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eğer iman doğal hareketini yapmazsa zayıflar ne yapar? Çöker. Tıpkı kokusunu içinde tutamayan çiçek gibi nasıl ki çiçekten kokunun yayılması doğal ise imandan da hareketin olması gayet nedir? Doğaldır ve olması gerekir. İman oldu mu salih amel ne yapacak? Gelecek yoksa yoktur. Evet. Önemli de imanın zaten bir eylem üzerine ve düzeltme üzerine kurulduğu için imanın olayı budur. Allah'a yöneliştir. Allah'a doğru bir şekilde İhlaslı bir şekilde ve sünnete uygun bir şekilde nedir? Yöneliştir. Evet. Allah insanlardan iman ve salih amel istemektedir. Salih amel olmayan ameller Allah tarafından da ne yapmaz? Kabul görmez. Çünkü bu geçersizdir. Hatta İbn-i Mesut'un güzel bir sözü var. Allah kendisine rahmet etsin şöyle toparlayabilirsem ne diyor? Söz geçersizdir amel olmadıkça, söz amel geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz amel doğru niyette geçersizdir, sünnete uygun olmadıkça. Bakın sahaben bunu ne yapmış? Çok güzel anlamış. Allah onlardan razı olsun. Allah ne diyor onlara? Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı gir cennetindedir. Gördünüz mü anlayan insanların akıbetini? Allah bizi de onlardan yazsın. Aynen. Kardeşlerim Salih Amel Aleyküm Selam İki türlüdür. Birisi bedene ait ibadetler gibi mükellefin baştan itibaren ve bizzat kendisine faydalı ve kendi iyiliğine e, sebep olan ameller. Diğeri de sadaka, zekat, infak gibi başkalarına fayda veren nedir? Amellerdir. İki türlüdür. Biri kendimize, biri bir başkasına. Ne diyor ayeti kerimede? Siz birilerine iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Veyahut Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste bir adam getirilir diyor bağırsaklarının etrafında değirmenci merkebi gibi ne yapar? Dolaşır. Oradakiler sorar diyor. Başıver. Ey filan, sen ne yapıyorsun? Sen dünyadayken bize iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz mıydın? O der ki diyor, evet. Ben size dünyadayken iyiliği emreder ama kendim yapmaz. Kötülükten sakındırır ama kendimi ne yapmaz? Bundan sakındırmazdım. İşte gördüğünüz gibi bu haldeyim diyor. Yani salih amel deyince önce insanın kendisine ne yapacak? Fayda verecek. o zekattı, infaktı, sadakaydı bir şeyler verdiğinde bir elin verdiğini, bir el ne yapmayacak? Duymayacak. Başa kakınç, yapmayacak. Riyaya ne yapmayacak? Gösterişe gitmeyecek. Giderse cehenneme giren ilk üç kişiden haber vereyim mi? Zengin, şehit, alim desinler diye yapan Demek ki dikkat ederseniz salih amel deyince bu da çıplak değil. Yani bu kelimelerin üzerinde durdukça saatlerimiz ne yapmaz? Yetmez. Yani ana şeyleri yakaladık mı yeter. Devam edelim. Birbirine hakkı sabrı tavsiye eder. Müstesna. Evet. Kardeşlerim hakkı sarf edilmediği her şey batıldır. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar diyor bir araya gelse hiç hakkı zikretmeden ayrılsa neye toplanı ayrılmışlar? Leş. Bir merkebin leşine toplanıp da onu yiyip aynı hangi bitir. Hakkın konuşulmadığı hakkın zikredilmediği, hakkın tavsiye edilmediği hiçbir ortam hayır ortamı nedir? Değildir. Değildir. Hak konuşulmuyorsa ya dedikodu ya gıybet ya yalan, ya dilini eğip büküp üstünlük taslama yarışı, çocuklarla mallarla şundan üstünlük yani bir şeyler yapma yarışına insanlar ne yapacak? Gidecek ya yürüyüş, ya giyiniş, ya konuşma, böbürlenme kitap, haçta bile ne yapıyorlardı? Yapıyorlardı belli bir bölgeye gelip atalarının yaptıkları iyilikleri anlatıyorlardı. Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdi sadece Allah'ın ismini uğrulayın babalarınızın adını ne yapın? Bıraksın dedi. Düşünün insanlar bu kadar, hatta ta kabirlere kadar, tekassir suresini hazırladık inşallah işleyici. Ta kabire girene kadar övülme yarışında, akıllar orada başına geldi. Rabbim ki. Ne yaptın gel bakalım dediğinde. Yani oraya kadar ne yapıyor? Adam aldanıyor. Yani o kadar insanlar birbirine hakkı tavsiye etmeyi bırakmışlar ki aldanmışlar ki, o onun peşine o onun peşine gide gide ne yapmış? Ne yapmış? Helak olmuş. Düşünün şimdi şu meclislere kimler gelip gidiyor? Bakın buraya devam edenle ayağını kesenlere bir bakın niye kesiyor? Ayağı başka yerlere giden hani ataların güzel bir lafı var. Çok gezen tavuğun ayağına ne bulaşır? Hı? Bok bulaşır. rastgele yerde dolaşan insanların da ayağına ruhuna, kalbine birçok pislik ne yapıyor? Bulaşıyor. Şimdi düşünün ben gözlük kullanıyorum. Bu gözlük pislense önümdeki bir şey veya sizi görebilir miyim? He? Pislik bulaştığında böyledir. Kalbe bulaşan pislik gözlüğe bulaştığı gibi bulaşmaz. Hele hele insanlara hakkı konuşmayan, hakkı tavsiye etmeyen hak eğlini kötüleyen onlar hakkında kötü söz konuşan insanların yanına giderseniz ziyanda mısınız felahda mı He? ziyandasınız birbirine ancak hakkı tavsiye eden insanlar ne yapmıştır kurtulmuştur işte Allah Azze ve Celle bunu da bize ne yapmıştır emretmiştir Resulü ne diyor kim bir münker görürse ne yapsın diliyle, eliyle, kalbiyle ne yapacak? Müdahale edecek. Yapmıyorsa, senin bu müdahale şeklin var ya, imanın da kaç okka olduğunu gösteriyor. Allah kendisine rahmet etsin. Müslüm naklediyor, Selman-ı Faris'in sözüdür. Bu üçü yoksa diyor, yaşayan bir ölüyü görmek isteyen, ona baksın diyor. Yani bir münkere kalpte işlemiyorsa, dil, el hiçbir sıkıntı yoksa yaşayan bir ölü görmek isteyen ne yapsın? Ona baksın. Bak bunlar keşfetmişler, görmüşler. Allah onlardan razı olsun. Hakkı birbirine tavsiye etme zorunludur. Ne diyor? Ne diyor? Kendi nefsi için istediğini, din kardeşi için istemeyen mümin-i kamil değildir. Ne istiyorsunuz siz? Ne istiyorum kardeşim sen? Allah'ın rızasını, onun cennetini. E sen bunu istiyorsan, benim için istemiyorsun. Benim için de istiyorsan, o zaman bunların hepsi devrede mi? O zaman devrede. Kendi nefsin için istediğinde ne yapıyorsun? Bana ne ya, ne hat ederse Ne diyor Maide suresinde? 76, 77, 78'i okursanız, o Yahudilerin, Meryem oğlu İsa'nın ve Davut'un diliyle lanet edilmesinin sebebi ne? Bir sefer iyiliği emrediyor, ikinci de ne diyor? Bana ne Ben söyledim, kör bir yapaydı diyor. Ve kalpleri birbirine ne yapıyor? Dolanıyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bu ayeti okuyor. Vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten ney edersiniz? Yani ya haklı tavsiye edersiniz? Ya da Allah onlara nasıl lanet ediyorsa size de öyle lanet et. Devam ediyor, sözü bitmiyor. Amel iştersiniz de vallahi diyor başınızı boynunuzu ne yapmaz? Açmaz diyor. Dua edersiniz de duanız kabul etmez diyor. boynuzu geçmez diyor. Bu neye bağlanıyor? Birbirinize hakkı tavsiye ettiğiniz müddetçe ibadetiniz de kabul. Duanız da nedir? Kabul ve siz hayırdasınız. Ama bunu yapmıyorsanız ziyandasınız. Dikkat ederseniz her şey bir zıttı vardır. Hakkı tavsiye etmeyen şunu hiçbir zaman iddia etmesin. Tamam ya yani ben hakkı tavsiye etmiyorum ama kardeşime de batılı da ne yapmıyorum? Tavsiye etmiyorum. Hayır. Sen hakkı tavsiye etmiyorsan vallahi billahi tallahi sen batılı ona ne yapıyorsun? Sevimli gösteriyorsun ve batılı tavsiye ediyorsun. Hakkı konuşmadığınız her dakikaya bakın. Dolmuştakileri bugün dinliyorum. Ya Melo diyor bir kafa vurdu diyor. Aynı canlı bomba gibi diyor ya diyor. Ondan sonu ne aklında kalan o. Galatasaray'dan bahsediyorlar. Futbolculardan. Atlarını bilmiyorum teker teker sayıyorlar. Herifler nasıl konuşuyor şimdi? Neden konuştular bunlar şimdi? He? Hak yok. Hak yok. Ama kendilerine göre bir ne var? Hak var. Sizi diyor Sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dal artık namazı da hiç kılmazdı. Dalıyorlar mı? Dalıyorlar. Allah bizlere hayır versin. Vakti fazla uzatmayayım. 52 dakika olmuş. Hemen öbür maddeye geçeyim. Ve sabrı tavsiye edenler bunun dışında. Yani hak ve hayır yolunda sabra vasiyetlenen ne yapıyor? Kurtuluyor. Allah bizlere hayır versin. Belet suresinde Akabe yani sarp, sarp yokuşu geçen iman edip birbirine hem merhamet hem sabrı tavsiye edenlerin meymenet sahibi oldukları anlatılıyor. Hak yolunda can veren şehitlerin Allah yolunda sabrettikleri ne yapılıyor anlatılıyor. Ölüm nasıl takdir edilmiş olan bu alemde haksa iyi ve güzel iş yaparak nefsi teslim etmede nedir? bir sabır işidir. Hakk'a kavuşmak büyük bir nedir? E, sabırdır. Allah bize hakkıyla ölmeyi tavsiye edin, e, Ölmeyi nasip etsin. Kardeşlerim biliyorsunuz son maddede sabrı tavsiye. Biliyorsunuz sabır nefsin iyi bir şey yapma, kötülüklerden sakınma, acıya, meşakkat'a tahammül etme kuvvetidir. Bir kadının çocuğu vefat ediyor. Allah Resulü sabret diyor. Nasıl sabredeyim diyor. Tabi senin değil de diyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Enes dokanıyor. kim kimdi biliyor musun? Kadın omuz sıkıyor. Allah'ın Resulüydü diyor. Sonra kadının ağlaması bitiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabır ilk andaki sabırdır diyor. Sonraki sabır fayda ne yapmaz vermez diyor. Evet. Kardeşlerim, başlıca iki çeşit sabır vardır. Birisi, elem ve külfete sabır ki, bununla itaat ve mücadelenin en güzel emelleri meşakkatlarına katlanarak elde edilendir ki, Allah Resulü'nün, biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselamın, ayakları ne yapardı gece ibadetlerde? Şişerdi. Biri de lezzet ve şehevi isteklere karşı sabırdır ki, mesela, ee, mesela si'in şey, duydum si'in şey, sakin durun Allah Resulü ve Selamın bize birçok tavsiyesi vardır mesela dünyalık bir kadının tavsiyesi yani önüne çıkması sabretmen veyahut e, kadın kucağında çocuğuyla ne yapıyor? Ateşe bakıyor, ferettüt ediyor. Çocuk ne diyor? Atla ana atla ahirette ateş bu ateşten daha fena diyor. Demek ki bunlar çok çok nedir? Önemli meselelerdendir. Demek ki kardeşlerim şu dört şeyi yapan yani ez er cümle iman eden hakkıyla sabrı e, salih amel işleyen birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye eden insanlar her zaman nedir? Kurtuluştadır. Ama bunun dışında vurdum duymaz olan imanı gereği gibi yerine getiremeyen insanların yanına geldiğinde biz de iman ettik diye kendi şeytanıyla baş başa kaldığında imanla, amellen haberi olmayan, insanların içine gelip, e, birilerini konuşup, biz hayır konuşuyoruz, hayırdan başka bir şey yapmıyoruz deyip, kendi şeytanlarıyla baş başa kaldığındaysa İslamlar haberi olmayan insanlar, hiçbir zaman hayırda nedir? Değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın için bir savaşta münafıklar bir araya toplanıyor. Ne diyor? Biz izzetliler şerefler yarın o izzetsizleri, şerefsizleri ne yapacağız? Atacağız. Kime diyorlardı bunu? Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ve müminlere. Düşünün, hak yolda giden insanların başına her zaman bunlar ne yapıyor? Geliyor. Allah azze ve celle ayetlerini indiriyor. İzzet de, şeref de kimin elindedir? Allah'ın, Resul'ün ve müminlerin yanındadır. Bunu başka yerde arayan izzeti ve şerefi kendi nefsinde arayan izzetsiz ve şerefsiz kalır. Kim Allah'ın izzetine, dininin izzetine çalışırsa, Allah onlara izzet ve şeref verir. İzzet ve şeref budur. Kendi izzetine, kendi şerefine çalışan her zaman şerefsizdir. Ve şerefsiz olmaya da mahkumdur. Allah bizlere hayır versin. Bu surenin Hak kâmile amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü la ilaha illa ente estağfuruke ve etûbüle. Elhamdülillâh.